rene gittiler. Ahmet Şevki Efendi oturduktan sonra sanki neye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı? dedi. Sonra bir müddet düşünerek ne olursa olsun ben yarın açılırım. Hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim dedi. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Borçlarını tasfiye ettiler. Alkış gürültüleri arasında geçtiler. Son defa olanak Rac'in halini bir daha görmek istediler. Bu yüzü tarafa şöyle bir baktılar. Şimdi Raji'nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış, kollarıyla gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeye çalışıyor. Raji de bir kenarda mermer masanın üzerinde kapanmış, Amir Cevki Efendi'nin iddiasına göre uyukluyor. Ahmet Cemil'in itikadına nazaran ağlıyordu. Ahmet Cemil'in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece eseri hakkında bir taze şevk uyandırmıştı. O günden itibaren tasarruf edebildiği bütün zamanlarını onu düşünüp beslemeye, kendisinde kudret görebildikçe yazmaya sarf etti. Bir senelik hayatının maliyet derdine mefkuf olmayan bütün saatlerini bu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti. Ona tasavvur ettiği incelikleri, sanat şeklini, hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi taassürlerini rehber ittihaz etmekle dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını lehasının nezahatini mükemmelliyetini demin için meşaerlerde dolaşan üstatların halk ettikleri simalar karşısında günlerce temahaşa'ya mevkuf kalan ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bid'aalarıyla tenbih etmeleri lazım olduğunu bilirdi onun için Hüseyin Nazmi'nin kitaphanesini hemen boşalttı La Martin'den, Hugo'dan, müzeden sonra gelenleri, bütün parnasyenleri, sembolistleri, dekadanları Süleymaniye'de küçücük mesai yüzeyine taşıdı. Heredia ile Théodore de Banville ile başlayan zümre-i şuara, sonra Baudonlar, Copeler, Racourlar, Sylvestre'ler, Mendes'ler, daha sonra Paul Verlaine'ın tohum dehasıyla yetişenler Ben hal sul gençlerin yeyimcisi Lemer'in kitap birhristini dolduran yüzlerce ciltler takım takım elinden geçti. Bunları okudukça yarım asırlık bir zaman içinde Verlaine'a kadar şiir fikrinin kesbettiği inceliklere, tasvir ve ifade sanatının vasıl olduğu rikkate hayret etti. Bir vakitler minimin penceresinin kenarında cehren fakat komşulara işittirmeksizin iklizen okuyarak mest olduğu temaşaları Bir feriştenin sukuğtunu, geceleri şimdi birer kelimeyle hiçe'ye mahkum ediyor, Hugo'yu gözlerinde eşya ve hakayıkı büyüten bir cam varmış hükmüyle hakikatin fevkinde buluyor, Le Martin için o kadar şiirle yüklenmiş ki ezilmiş, müze için ayrılmış aşık, şair fakat çocuk diyordu. Bunda herden sonra sanat erbabının kelimeye, üsluba, şekle, sanata verdikleri ehemmiyeti gördükçe, o her biri birer elmas gibi işlenmiş, iki mısra için günlerce çalışılmış beyitlerle ülfet ettikçe yapmak istediği şeyin ne müşkil olduğunu anlıyordu. Eser pek ağır ilerliyordu. Haftalarca mütalaadan, tetkikten, tefekkürden sonra Ancak yirmi kadar mısra vücuda getirebiliyordu. Ah işi gazel yazmaya dökmüş olsa, şiiri herkes gibi telakki etse bu yirmi mısradan yirmi gazel icat ederdi. Bir aralık lehçeyi dar buldu. Yeni fikirler için yeni kelimeler lazım olduğuna musırdı. Eski kelime altında fikirlerin tazeliği görülemez, dikkat nazarından kaçar derdi lügat kitaplarına sarıldı, sayfaları çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. Bunların için kamus köşelerinde unutulmuş ne güzel şeyler keşfetti. Kimisinin bir fikriyle tetabukuna, bazısının mevcutlara rüçhanına, bir kısmının da yeniliğine kapılarak bunlara temellük etmek istedi. Kendi kendine beni lügat uydurmakla itham edeceklermiş. Anlamayanlar etsin. Camus'un hapsalasına sığamayacak kadar garip lügatleri bir yere toplayan eski zamanın münhişileri ile benim yapacağım şey arasındaki sanat farkını elbette anlayanlar olur dedi. Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin henüz kendisince türlü nakiselerle dolu olarak ancak nısfını vücuda getirebilmişti. Bunları Hüseyin Nazmi'den başka kimseye okumazdı. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. Hatta artık o zamandan beri Gencine'yi edepte de manzumeleri görünmemesinin sebebini kendi yazdığı tarihzin tesirinde bulmakla memnun olan Raci, bir gün Ahmet Cemil Mirat-ı Şirin tehrikası için yine imza koymayarak tercüme de devam ettiği bir hikayenin tashihlerine bakmakla meşgulken birdenbire Cemil, artık şiirimi tercümneye döküyorsun. Şairlik sıfırı tüketti mi?" demişti. Raci'nin ısrar ve inatla devam eden tecavüzlerine karşı ya bir sille gibi bir tahkir fırlatarak mukabele eder ya hut bu adamın haline acıyarak yalnız bir boş kelimeyle geçiştirirdi. O vakit omuzlarını silkeleyerek belki demekle kanaat etmişti. Gariptir ki bu kadar adâvet hissine malûbiyetine mukabil Raci'ye en ziyade acıyan yine Ahmet Cemil'di. Bir seneden beri matbaaya devam eden, bazen muhadillerin arasında rehberi sıbyan defterlerini doldurmakla, bazen mürettiplerin yanında harf dağıtmakla vakit geçiren Nedim'e, en ziyade Rıfk'la muamele gösteren, vakit buldukça bir sahife okutturarak bu biçare çocuğun bir şey öğrenmesine çalışan yine oydu. Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. Yalnız Raci, güya onun okuduğunda, Orda vücuduna vakıf değilmiş gibi dururdu. O vakitten beri racı düştükçe düşmüş, iri Alman karısının tahkilleri altında sanki şu mülevvez aşkına daldıkça onun çirkefiyle kirlenerek simasında beliren safahat tahriblerinden artık iğrenç bir hale gelmişti. Matbaada acınarak alıkonuluyor. Hemen hiçbir şey müfid olmadığı halde aylığından bir parçasını tevkif ederek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş verilmekte de devam olunuyordu. Mayıs iptidalarında bir cumaydı. Matbaa halkı öteye beriye dağılmışlar. Saitle sahip Arif çekipin himayesine sığınarak açık bir arabayla Kahtane Seyran'a gitmişler. Matbaada idare memuruyla Ahmet Cemil'i yalnız bırakmışlardı. Ahmet Şevki Efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini müteakip, pembe rıhını döküp kapadıktan sonra hüzresinden çıktı, Ahmet Cemil'in yanına geldi. Beyler gezmeye gittiler dedi. İsap et, ben de seni şöyle yalnızca bulmak isterdim eğildi pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak duvarlara işittirmekten çekinerek ilave etti. Bir izdivaç meselesi. Ahmet Cemil hayret etti. Beni biçin mi? Hayır, fakat sana yakın birisi için. Ahmet Cemil kimden bahsedildiğini cezm etti. Bu meselenin bu kadar erken uyanacağına hiç ihtimal vermemişti. Kendi kendine nasıl demek vakit geldi diyordu. Amir şeyh gibi efendiye intizaren sükût etti. Fakat meseleye bu kadar cesaretle başlayan idare memuru bahsi takip için kafi cesaret bulamadı. Biraz nefes almış olmak için sözü çevirdi. Beyler kağıt-ı ânede sevda peşinde dolaşacaklar. Sahra'nın hiç bu türlüsünü anlayamam. O güzel derenin sükûn zamanında oradan kaçıp da Toz deryası içinde arabaların izdihamı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak elbette sahra hevesinden başka bir şeyden gelir. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve tabirlerinin nahırları altında bir Yahudi hokkabazının yahveleri arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esniye esniye gerine gerine okuyan takımın karşısında ağzı açık dinlemek için yarı günümü feda edemem. Beykoz Çayırı, Yurşah Tepesi, Bentler, Adalar, İstanbul'un gidilecek yerleri hemen bundan ibaret. Fakat adi bir günde gitmek, Şafak'ta yola çıkıp Mehtap'ta dönmek şartıyla. Ahmet Cemil Refik'ini meseleye döndürmek istedi. İzdivacım kime ait olduğunu söylemediniz. O vakit Ahmet Şevki Efendi arkadaşının yanına oturdu, tam bir ciddi eda ile sesini tabi perdesinden indirerek, Geçen gün müdür efendi Ahmet Şevki efendi öksürüklü herifi kastediyordu. Bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu. Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuşlar. Bir haftaya memel Ahmet Şevki efendi baba ile oğul arasında hiç yoktan zuhur etmiş uzun bir münazaanın tarihini yaptı. Sen çocuğu görmedin. Bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider. Evkaf Nezareti'nde epeyce bir memuriyeti var. Beş, altı yüz kuruş para alıyor. İhtiyar da zengin. Kayınvalde yok. Galiba iç güveylik arıyorlar. Şimdi Ahmet Şevki Efendi hep kesik kesik söylüyordu. Tabi arkadaşlarından tahkik olunur. Zannettiğim gibi namuslu bir genç çıkarsa niçin muhalefet etmeli? Biraz durdu. Sonra Ahmet Cemil'in gözlerine bakarak ilave etti. Matbaa da münhasıran herifindir biliyorsun ya. Ahmet Cemil sarardı, idare memurunun anlatmak istediği manaya karşı bütün namusu, vakarı isyan etti, bir kelimeyle ret cevabı veriyordu, nefsini zapt etti. Geçen gün bu meseleyi bana açmaktan maksadı tanıdıklarım için de tavsiyeye değer aileleri tahkik etmekmiş. Benim hemen aklıma sen geldin. Kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir değil mi? Ahmet Cemil zihninden hesap ediyordu. İkbal şimdi on yedisine basmıştı. Bu memlekette kızların tam izdivaç zamanı. Zavallı İkbal, acaba her vakit talih kısmetine bir müsait çehre arz edecek mi? Bu sual, Ahmet Cemil'in zihnini bu izdivaç meselesine ait hatıralara sevk etti. Birkaç kere annesinden görücüler geldiğini işitmişti. Fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu tahattir etmiyor. Hatta bir kere... Bir karısından ayrılmış, iki çocuklu, kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmet Cemil'in bütün vakar ve gururu mecruh olarak günlerce İkbal'e baktıkça ağlamak istemişti. Ahmet Cevgi Efendi'nin şu dostça takayyüdüne karşı niçin İkbal'in talihiini tehlikeye koymalık? Kim bilir? Belki kardeşinin saadeti buradadır. 1 dakika içinde fikir tebeddül etti. Lakin bizim hiçbir şeyimiz yok dedi. Bir kız neyle evlenir? Orası benim işim. Muvafakat edecek olursan ben işi tesfiye ederim. Hele bir kere görsünler de. Ahmet Sevki efendi artık vazifesini ikmal etmişçesine şüphesiz kendi kendine 5 dakikada bir mühim meselenin altından çıkmak bana mahsus bir muvaffakiyettir diyerek mütebessim bir çehreyle ayağa kalktı, keten yeleğini düzeltti. Odada şöyle bir dolaştı, havayı kokluyormuş gibi pencereden semaya baktı. Kimse kalmadı. İşim de yok. Şöyle ben de bir seyran yapayım dedi.